Bir üniversite öğrencisine dini ilimler ile fenli ilimler arasındaki dengeyi sağlam olsun da, tavsiyeleriniz nelerdir? İslamiyet okumayı emrediyor. İlk ayet-i kerime malumlarınız İkra, Yani bunun mef'ulü mahzuf her şeyi Müslüman okuyacak. Dünya ve ahirete alluk eden neler varsa onları okuyacaklar. Dünyayı da müminler imar edecek. O imarla ahireti kazanmış olacaklar. Şimdi daha özele inersek yani bir mühendis kardeşimiz kendi alanıyla alakalı okumalar yapacak, çalışmalar yapacak. Bunu kullukla nasıl bağdaştıracak? Nasıl bu irtibatı tesis edecek? Efendim her şeyden önce bir müminin, Müslüman'ın amentü'yü bilmesi gerekir. Sonra namaz, oruç gibi ibadetleri bilmesi gerekir. Efendimiz aleyhisselam'ın ilmin farziyetini ifade buyuran buyruğu da buna delalet ediyor, buna işaret ediyor. Peki bunun dışında bunun ötesinde kendi alanıyla alakalı mesela bu kardeşimiz jeoloji mühendisi ise bu alanla alakalı araştırma yapacak imanın ibadetin yanında bu alana himmetini teksif edecek Müslümanlarla Kur'an'ın irtibatını kendi alanda nasıl kurabilir, nasıl tesis edebilir? Yani Allah Teala buyuruyor Senurihim آيَاتِنَا فِي ve fi أَنْفُسِهِمْ hatta يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقِّ Yani biz onlara afakta, enfusta hakikatleri göstereceğiz, ayetlerimizi göstereceğiz. Ta ki hakikat bütün berraklığıyla zahir olsun diye. Kendi alanda araştırma yapacak. Yani Kur'an-ı Kerim'e bakacak. Kur'an-ı Kerim'de jeoloji e, ile alakalı ayetler var. Allah Teala'nın o noktada tembihatı var. Vel kafil ardı ravasen temide bikum ve enharu ve subul Dağlardan bahsediyor. Elem necealle ardu mihada vel cibala Dağların bir direk gibi yeryüzüne dikildiğini, çakıldığını ifade buyuruyor. Yine daha önce okuduğum ayette dağların denge unsuru olduğundan bahsediyor yakın bir zamana kadar dağların yüzeyde yükseldiği biliniyordu. Ama Kur'an-ı Kerim onun 15 asır önce öyle olmadığını, yeryüzüne kazıklar gibi çakıldığını, yerin altında olduğunu ifade buyuruyor. Şimdi bugün jeoloji diyor ki dağlar evet yerin yüzeyindeki bir takım çıkıntılar değil, yerin altında olan kökleri var. Yani bir dağ 2000 metre ise belki yerin altında 20.000 metre onun kökleri var. Ee, yer kabuğu, aşağıdan birleşiyor. Peki baktığınız zaman ne diyor? ilim bilim bugün dünya dönüyor fakat sarsıntı yok. Eğer sarsıntı olsa yani e, yer kabuğu birleşmemiş olsa o zaman kıtalar kıtalara kaymış olabilirler. Çok farklı şeyler olabilir. Kur'an-ı Kerim buna 15 asır önce işaret ediyor. Yani bugün öyle ateist, dinsizler var bir tanesi var, müseccel, dinsiz, necaset, yemekle maruf olan bir tane zat var. Kendi söylüyor nasıl necaset yediğini. Bu tür adamlar kalkıyorlar kendilerince, milletin imanıyla oynuyorlar. Kur'an-ı Kerim'de ilme, muhalif hususlar var diyorlar. Tabii ki Kur'an-ı Kerim bir jeolojik kitabı değil. Kur'an-ı Kerim bir fizik kitabı değil. Ama yeri, göğü, insanı yaratan Allah Azze ve Celle nasıl yarattığına dair ifadeleri var Kur'an-ı Kerim'de. Bakıyorsunuz 15 asır önce Kur'an-ı Kerim dağların hakikatini bize ifade buyuruyor. Ya o zaman adam diyor ki nasıl oluyor? Dağların olduğu yerde de deprem oluyor. Efendim dağlar bu sarsılmayı önlüyorlar. Esasında yer kürenin sarsılmasına mani oluyorlar. E deprem e, olmayacak demiyor ki Allah Teala oralarda. Belki o dağlar olmasa deprem 7 şiddetinle değil belki çok daha yüksek olacaktı ama bugün jeoloji Kur'an-ı Hakim'in ifade buyurdu hakikati daha yeni ifade ediyor o zaman mühendisle kardeşim ne yapacak? Kendi alanında Kur'an-ı Kerim'in ışık tuttuğu usta nelerse girecek o alanda derinleşecek işte hakikat diyecek yani Kur'an-ı Kerim'in ifade buyurduğu bilim bugün gösteriyor belki ayetleri okuyacak ayetlerden mi hareketle Eşya ve hadiseyi insanlığın hizmetine sunma noktasında Müslümanlar bu buluşlara imza atacaklar tarihte olduğu gibi Ali Kuşçular, Biruni'ler bunlar Müslüman adamlardı, Kur'an hakimini öğrencileriydi ama biz dünya siyasetinde bir buçuk asırdır bir krizdeyiz, istimai, fikri, iktisadi anlamda bir krizdeyiz. İnşallah müminler, Müslüman gençler hem ilimde, ulum İslamiyede, hem hem tıpta omuz omuza verecekler. Bu krizi birlikte aşacağız inşallah. Yani makina mühendisi ise hangi alanda çalışıyorsa evvela İslam ilmihalini bilecek, Amentüyü bilecek. Sonra Kur'an-ı Hakimle insanlığın yolun nasıl açabilir o noktada inşallah cehd ve gayreti olacak. Bütün bunları ibadet niyetiyle yapacak. Diyecek ki, Müslüman bir mühendis en büyük olmaya mecburdur. Çünkü eşyanın hakikatine vakıf olmuş o. İmanla o hakikati muhatap olmuş. O zaman Müslüman bir doktor, Müslüman bir mühendis herkesten daha fazla çalışmaya memurdur, mecburdur. En büyük mühendisin ancak Allah Resulüne iman eden bir mümin olduğunu gösterebilmek için İnşallah bu gayreti kardeşlerim sarf edecekler. İnşallah.